Elhamdülillahi Rabbil Alemin <gülüyor> ve sallallahu ve sellem ve barik ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men tebiahum bi ihsan ila yumiddin. Ama بعد, bugün 6 Mart 2012 salı rivayet ve dirayet açısından sabah ve akşam zikirleri dersimizin birinci dersi. İnşallah biz bu ders serisinde çünkü bu bir seri olacak inşallah bu ders serisinde Zikirlerde sayı meselesi, adet meselesi, ondan sonra mutlak mukayyet zikirler, sabah ve akşam zikirleri ve bu zikirlerin vakitleri ve bu meselelerin münakaşası, kezat tezbih kullanmak, bunun hükmü ve günlük zikirlerin beyanı şeklinde ee, ve bazı meseleler daha ele alacağız inşallah. Bu seride. Niyetimiz bu şekilde. Allah Subhanahu ve teala inşallah bizi muvaffak kılar bu seriyi tamamlamakta. Evet. Şimdi kardeşler şüphesiz ki Allah Subhanahu ve teala'yı zikretmek kalpler için bir hayattır. Allah'ın zikriyle güven, sekinet ve rahatlık elde edilir kardeşler. Zikir hem ruhlar için hayat hem de hayat için bir ruhtur. Bir insan için Allah zikri olmadıkça o insan için ne bir genişlik ne de bir rahatlık vardır. İşte bu yüzden Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki اَلَا بِذِكِرِ اللّٰهِ تَطْمَا innul kulub. Biriniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Biriniz ki kalpler ancak Allah subhanahu ve teala'yı zikretmekle mutmain olur. Huzur bulur diyor Allah subhanahu ve teala. Şimdi kardeşler Allah Subhanahu ve Teala'yı zikretme yani Allah'ı zikretme ibaresi Allah'ı zikretme sözü birçok zikir çeşidini içinde barındıran kapsamlı, toplayıcı bir sözdür. Kapsamlı, toplayıcı bir sözdür. Toplayıcı bir ifadedir. Kapsamlı bir ifadedir zikretme sözü. Allah'ı zikretme sözü. Bakın bazen bu ifadenin içerisine kardeşler bu öyle kapsamlı bir sözdür ki. Bazen bu ifadenin içerisine şeriatın tümü, yani vahyin tümü dahil olur. Mesela, bakın mesela örneğin, bu ifadenin içerisine Kur'an-ı Kerim'in tamamı girer. Bu öyle bir ifadedir ki zikir ifadesi. Veya Allah'ı zikir ifadesi öyle bir ifadedir ki, bu ifadenin içerisine Kur'an-ı Kerim'in tamamı girer. Allah Subhanahu ve Taala ne buyuruyor? اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَ الذِّكْرَ ve اِنَّا lehu لَحَافِظُونَ Şüphesiz ki zikri, Kur'an'ı biz indirdik ve onun koruyucusu da, onun koruyucusu da biziz. Yine kardeşler bu kavramın içerisine, bakın dikkat edin, insanlara ilim öğretme, hayrı anlatma ve haram ve helali ayırt etme yolunu gösterme de girer bu kavramın içerisine. Bakın insanlara ilim öğretme, insanlara hayrı anlatma, insanlara haram ve helali ayırt etme yolunu gösterme de bu kavramın içerisine dahildir. Tirmizi Tirmiz ve başkalarının rivayet ettiği Ebu Hureyre ve Enes İbni Malik'ten gelen e, rivayette Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bakın. İzâ merartum bir riyâdil cenneti ferteû. Cennet bahçelerine uğradığınızda, subhanallah, cennet bahçelerine uğradığınızda oradan istifade ediniz. Kâlu ve mâ riyâdul cennet. Ashab dedi ki cennet bahçeleri neresidir? Kale hilak-u zikri ve vesselam ne buyurdu? Zikir gruplarıdır, zikir halkalarıdır. Yani Allah'ın dinini öğrenmek üzere bir araya gelen sohbet halkaları, sohbet gruplarıdır. İnşallah da şu anda bizim bulunduğumuz bu sohbet grubu Allah Subhanahu ve teala bu halkalardan kabul eylesin. Bu halkalar arasında ne yapsın? İlhak etsin. Yine kardeşler bu ifadenin içerisine Allah'ı bakın. Bizim bildiğimiz daha çok avamın zihninde ilk duyulduğunda tasavvur eden anlam da bunun içerisine girmektedir. Nedir o? Allah'ı tesbih, tahmid, tekbir, tehlil, yani la ilahe illallah, allahu ekber, elhamdülillah, subhanallah ifadeleri de ne? Bizim bildiğimiz anlamdaki daha çok ilk duyduğumuzda aklımıza gelen anlam deney bu ifadenin bu ifadenin kapsamındadır kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ela bi zikrillahit etmainnul kulub. Biliniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur ki bu kapsamın içerisine direktmen bu ifadeler de yani tesbih, tahmid, hamd, tekbir, tehlil ifadeleri de ne bu ayetin kapsamına dahil olmaktadır. Allah'ı bakın dikkat edin kardeşler. Allah Subhanahu ve Teala'ye zikir kapsamına sair ibadetler de dahildir. Yani kavli, fiili, itikadi tüm şer'i eylemler de bakın bu zikir kapsamına dahildir. Bak Ahmed ve Ebu Davud'un ve başkalarının da Ayşe radıyallahu anh'tan rivayet ettikleri hadiste Aleyhisselatu vesselam buyuruyor ki: "İnnema bakın ifadeye dikkat edin. İnne ma juilat bil-beyt ve beyne's-Safa ve'l-Merve ve ramlil Kabe'yi tavaf etmek Safa ile Merve arasında gidip gelmek ve şeytan taşlamak Allah'ın zikrini yerine getirmek içindir. Bakın Allah Subhanahu ve teala tavafa, Safa ile Merve arasında gidip gelmeye yani saya, şeytan taşma, taşlamaya ne, ne ile vasıflandırdı bunu? Dedi ki bunlar, Bunlar Allah'ın zikrini yerine getirmek içindir. Bakın bütün bu ibadetlerin ortak ismine ne, tabir sahisi ortak ismine ne ver, Ne dedi Allah Azze ve Celle? Ne vasfı verdi? Allah'ın zikrini yerine getirmek. Bakın yine dikkat edin Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ''Beni zikir için namaz kıl.'' Taha suresinde. Bakın Allah subhanahu ve Taala ne dedi namaza? Beni zikir için demek ki namaz kılmak Allah'ı zikretmek. Görüyor musunuz kardeşler? Allah Subhanahu ve Taala zikretme ifadesinin ee, sözü. O yüzden Allah'ı zikir, söz, fiil, zihinde ve kalpte vuku bulan Allah tefekkürü, kalpte ve zihinde ve kalpte vuku bulan Allah tefekkürü, hamd, yücelme, sene vesaire tüm bunları içermektedir kardeşler. Tüm bunlar Allah'ı zikretmenin ne? Allah Subhanahu ve Teala'yı zikretmenin kapsamına girmektedir. Evet şöyle bir şöyle bir başlık atabiliriz. Zikrin kısımları. Zikrin kısımları. Şimdi kardeşler zikrin birçok çeşidi vardır. Ancak tabir sahihse şöyle diyebiliriz. Ancak genel olarak iki kısma ayrılır. Zikrin birçok çeşidi vardır ancak iki kısma ayrılır. Bakın bu taksimatlar kendi içerisinde kısımlara ayrılmakta. Bu yüzden bu anlamda iyi dikkat etmeniz gerekir bu taksim matlara karıştırmama adına. Bakın birinci kısım. Öncelikle şunu dedik. Zikrin birçok çeşidi vardır. Ancak genel olarak iki kısma ayrılır. Ve soracağım. Burada soru soracağım kısımlar hakkında. oturduğunu Zihninizde oturduğunu anlamam, anlamam için. Zikrin birçok çeşidi vardır. Ancak genel olarak iki kısma ayrılır. Bir, Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretmek. Allah Subhanehu ve Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretmek. Bakın bu birinci kısım. Ancak bu birinci kısım, bu birinci kısım kendi içerisinde iki kısma ayrılır. Bu birinci kısım neydi birinci kısım? Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikredmek. İşte bu birinci kısım kendi içerisinde iki kısma ayrılır. Birincisi Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla hamdetme, yüceltme, övme anlamında zikretmektir. Bakın birinci kısım Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla hamdetme, yüceltme ve öv övme anlamında zikretmektir. İşte bu türün en faziletli ve en güzel olanları da hangisidir? Nassta geçtiği üzere bütün bunları kapsayıcı olanlarıdır. Bakın, Müslim rahim Allah sahihinde Süfyan'dan, o da Talha ailesinin azatlı kölesi Muhammed bin Abdurrahman'dan, o da Kurey i̇bn Abbas kanalıyla müminlerin annesi Cüveyriye radıyallahu anhadan şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sabah namazını kıldıktan sonra erkenden evden çıktı. O sırada Cüveyriye radıyallahu anhada namaz kıldığı yerde oturuyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sahli ve sellem kuşluk vakti eve döndü. Cüveyriye radıyallahu anhada ise hala yerinde oturuyordu. Bunun üzerine Allah Resulü yanından ayrıldığından beri hala burada mı oturuyorsun diye sordu. Yani hala burada zikirle mi meşgulsün o zamandan beri diye sordu. O da evet diye cevap verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Senin yanından ayrıldıktan sonra üç kere söylediğim bir cümle var ki, senin sabahtan beri söylediğin zikirlerle tartılacak olsa, Sevap bakımından onlara ağır basar. Dedi ve cümleyi şöyle söyledi. O cümle şu. subhanallahi ve bihamdihi adede halkih ve rida nefsi ve zinete arşih ve midade kelimatih. Allah'ı mahlukatı sayısınca, zatının razı olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve kelimeleri sayısınca her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamdeder. Ona ham derim İşte o yüzden bu türlü kısmın e, en kapsayıcı, en güzel olanı, en faziletli olanı ne? Nasla nasla geçtiği üzere bütün bunları kapsayıcı olanıdır ki az önce okuduğum nasla bu anlamda, e, bu anlamdadır. Şimdi ikincisi ise kardeşler, bakın dedi ki Allah Azze ve Celle'nin ne demiştik? E, ne demiştik? Zikrin birçok çeşidi vardır demiştik. Ancak iki kısma ayrılır demiştik genel olarak. Birinci kısım demiştik Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretmek. Ve bu da ikiye ayrılır demiştik. Birincisi neydi? Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla hamdetme yönüyle yüceltme, hamdetme, yüceltme ve övme anlamında zikretmek. İkincisi ise Allah Teala'dan onun sıfatlarıyla bahsetmek. Bakın ikisi arasındaki fark şu. Birincisi Allah Subhanahu ve Teala'yı zikretmek isim sıfatlarıyla. Elhamdülillah, Subhanallah, Elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu ekber şeklinde ne yapmak? Zikretmek. Allah'ı isim sıfatlarıyla zikretmek. İkinci kısımda bakın, Allah Teala'dan onun sıfatlarıyla bahsetmek. Yani Allah Teala'dan bahsediyorsun. Birine davet ediyorsun. Diyorsun ki kardeş, Allah Subhana ve Teala bizi görür. Mesela dersin, "İnna Allah yesm'u savtal ibad ve yara mekânehum. Allah kulların sesini duyar, onların bulundukları yeri görür. Bizi duyar, her şeye kadirdir. Bize rızık verir. Kainatı o yönetir şeklinde anlatmak, tabir sahilse davet yapmak, bundan bahsetmek, buna benzer sözler söylemek. İşte bu da ikinci kısım zikirdir kardeşler. Yani tabir sahilse bu anlamda davetçi aynı zamanda zikir ediyordur. Mesela düşünün bir insana Allah subhalla ve teala'nın isim sıfatlarını öğretiyorsun. Anlatıyorsun, bahsediyorsun, Allah'tan bahsediyorsun. Kur'an ve sünnete göre Allah'ı tanıtıyorsun, bu da bir zikirdir. O yüzden ikinci kısım ne dedik? Allah-u Teala'dan onun sıfatlarıyla bahsetmek. Ama bu ikinci kısım ne nedir? Birinci şıkkın iki, ikinci kısmıdır. Anladık değil mi burayı? Evet. Bakın bu ikinci kısımda kendi arasında üç ayrılır kardeşler. Buraya dikkat edin. Bu ikinci kısımda kendi arasında üç ayrılır. Toparlayacak olursak elimizde ne oldu şimdi taksimat babından Bir, dedik ki zikir zikrin birçok çeşidi vardır. Ama ikiye ayrılır genel olarak bir Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretmek. Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretmek iki kısma ayrılır. Bir, Allah Teala'nın isim ve sıfatlarıyla Allah'a hamd etmek, yüceltmek, Allah'ı övme, Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber vesaire. İkincisi de Allah Teala'dan onun sıfatlarıyla bahsetmek. Mesela davetçi bir insanın yaptığı gibi Allah'ı anlatıyorsun. İşte bu ikinci kısım yani Allah Teala'dan onun sıfatlarıyla bahsetme kısmı zikrin bu kısmı kendi içinde 3'e ayrılır. 1- Hamd, 2- Sena, 3- Mecdetme. Yani yüceltme ve tazim. Mecde, Mecde, yüceltme ve tazim diyarız, diyebiliriz. Hamd etme, Sena, Sena'ya övgü diyelim. Mecde de yüceltme ve tazim diyelim. Bakın kardeşler, şimdi dikkat edin. Şimdi bakın, Allah-u Teala'yı Şimdi hamd, mo, hamd, sena ve mecid nedir? Bakın öncelikle bunların en üstünü meciddir. Bunu bileceğiz. En üstünü nedir kardeşler? Meciddir. Yani yüceltme ve tazim etmedir. Ondan bir alt seviyede olan senadır övgü. Onun da bir altı hamdtır. Yani en alt seviyede hamd, daha sonra sena, daha sonra mecid. Peki bir insan bu mertebelere nasıl yükselir? Bakın Allah Teala'yı hamd, sena ve mecide anlarsak mertebelerini ne olduğunu anlarız ve nasıl ulaşılacağını anlarız. Bakın Allah Teala'yı muhabbet ve tazim ile birlikte kamil bir şekilde zikretmek hamd'dir. Allah subhanahu wa taala'yı muhabbet ve tazim ile birlikte kamil bir şekilde hamd etmek zikretmek hamd'dir. Mesela subhanallah diyorsun kalbinden ve bunu da derken Allah'a karşı bir muhabbet ve tazim söz konusu senin cihetinden. Yani Zorlandığın için, e, e, seni zorladıkları için değil. Veya para versinler diye değil. Veya işte öylesine söylemek için değil. Hayır, tazim ta var burada. Özel bir kasıt var. Allah'a tazim ta var ve muhabbet var. Ve en kemal şekilde söylüyorsun. Yani diyorsun ki, Subhanallah, Elhamdülillah. Buna ne denir kardeşler? Buna hamd denir. Allah ham et de denir bu. Bakın, bu hali tekrarlamak, peş peşe tekrarlamak senaya ulaştırır seni. Senaya ulaştırır. Buna da sena denir. Yani bir insan Allah'ı en kamil şekilde zikretti. Ve bunu tekrarladı. Devam ettirmeye başladı peş peşe. Aklına geldikçe söylüyor. Devamlı söylüyor. Hep aklında Allah subhanehu ve teala'yı ne yapmak var? Tazim ve muhabbet ile zikretmek var. Sena derecesine yükselir. Buna sena denir. İşte bakın sena. Bu ikinci kısım. İşte bu senayı, bunu bu senayı celal, kemal, azamet, Kibriya, kuvvet ve hakimiyet sıfatlarıyla zikretmek de temciddir kardeşler, meciddir. Yani ne? Ta'zimdir. O zaman bir insan nasıl hamd derecesindedir? Muhabbet ve ta'zimle birlikte Allah'ı Allah zikreder, hamd etmiş olur. Dedim ki elhamdülillah veya dedim ki Allahu Ekber dedim veya Subhanallah dedim bir kere. Buna Benim bu olayım Allah'a hamdetmektir, ham Hamd derecesidir bu. Bunu tekrar edilmesi bu senadır. Ve senayinin içine de celal, kemal, azamet, kibriya, kuvvet, hakimiyet sıfatlarıyla zikrettiğin zaman temcih tazimdir bu. İşte bu sonuncusu en mükemmelidir. Çünkü, neden? Çünkü o hem hamdı hem de senayı içermektedir. Yani mecid hem hamdı hem de hem de senayı içermektedir. Bakın kardeşler bunların tümü hamd, sena ve mecid bu üç mertebe. Bunların tümü Fatiha suresinde bir arada bulunmaktadır. Ve söylediğimiz mertebelerin de derece bakımından farklı olduklarının da aynı zamanda bir ispatıdır. Bakın, nitekim sahihte geçen Sufyan İbni Uyeyne'nin Ala'dan onun da babasından rivayet ettiği bir hadiste Ebu Hureyre radıyallahu anh demiştir ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işittim. "Kâlallahu Allah teala dedi ki: "Kesemtu's salâte beyne ve beyne 'abdeyn isfeyn." Namazı e beyin abdiyin isveyin. Feniz fuhali ve feniz fuhali abdi, vali abdi mesele. Namazı yani fatihayı kulumla aramda ikiye böldüm. Ve kulum ne isterse o onundur buyurdu. Fızaqal al abdu, dikkat edin bakın şimdi. Fızaqal al abdu, elhamdülillahi Rabbi ala min. Allahu Teala hamidini abdi." Kul, hamd alenlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Yani elhamdülillah deyince Allah Teala ne buyurdu? Kulum bana hamdetti. Bakın ilk mertebe. Ve iza qala er Rahman er Rahim. قال الله تعالى أثنى عَلَيّ عَبْدِهِ Kul o Rahman Rahim. Er Rahim yani o Rahman Rahim'dir deyince Allah kulum bana senâ ettiler. Bakın kardeşler. Kulum bana sena ettiler. Ne oldu ne oldu bu kul? Tekrarladı mı hamdi? tekrarladı. Allah Subhanahu ve Teala onun bu fiiline ne dedi? Kulum bana sena etti. Bakın, ve izâ qâle mâlike yevmiddîn izâ qâle mâlike yevmiddîn qâle kul mâlike yevmiddîn yani hesap gününün sahibidir, malikidir. Deyince Allah kulum bana mecdetti. yani tazim etti der. Hatta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bir defasında da peygamber hatta evet rivayetlerde bir defasında da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulum işlerini bana havale etti der. Allah subhanahu buyuruyor. Anladık mı kardeşlerim mertebeleri? Sonra zaten hadisin devamında ne diyor? Fe izâ kâle iyyâken abdu ve iyyâken estâ'in kul ancak sana ibadet eder ve ancak senden yardım dileriz deyince qale hâzâ beyni ve beyni abdi ve li abdi ma se'el Allah Teala da bu kulumla benim aramdadır. Kulum için ne isterse o vardır der. Ve izâ kâle ehdina ehdina sirâtal mustaqîma sirâtal lezîne en'amte aleyhim gayri'l magdûbi aleyhim ve raddâllin derse yani bizi doğru yola ilet bizi doğru yola hidayet et. Kendilerine lütuf, lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yoluna gazaba uğramışların ve haktan sapmışların yoluna değil deyince de Allah Subhana ve Taala, kâle hâdâ li'abdî ve li'abdî mâ se'alil bu kulum içindir. Kuluma ne isterse o vardır. Diyor. O zaman ne oldu kardeşler? Bakın Allah Teala muhabbet ve tazim ile birlikte kamil bir şekilde zikredilince bu hamd oldu. Bunun tekrar edilmesi senadır. Bunu celal, kemal, azamet, kibriya, kuvvet, hakimiyet vesaire sıfatlarıyla zikretmek de temciddir veya meciddir. Yani tazimdir. İşte bu sonuncusu en mükemmelidir. Neden? Çünkü o hamdı Senayı ve daha fazlasını içerir. Hem Hamdi hem senayı hem de daha fazlasını içerir Mecid. Evet bu zikrin çeşitlerinden neydi? Birincisiydi ve birincisi kendi arasında ne? Üç kısma ayrılıyordu. Doğru mu? Evet. İkincisi zikrin çeşitlerinden ikincisi de kardeşler bakın şudur. Bu zikir türü bu ikinci tür bu zikir türü Allah Taala'nın emir ve yasaklarından söz etmektir. Bakın, tutuyorsun. Diyorsun ki Allah içkiyi haram etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala zinaya haram etmiştir. Allah Subhanahu ve Teala şundan nehyetmiştir. Allah Subhanahu ve Teala şundan yasaklanmıştır. Allah Subhanahu ve Teala şunlara hudut koymuş kurmuştur şeklinde Allah Teala'nın emir ve yasaklarından söz etmektir. Ancak bu da kendi içerisinde ikiye ayrılır. Bu da kendi içerisinde ne ikiye ayrılır. Bir Allah Teala'nın emir ve yasaklarını yani hala, helal ve haram, haramlarını ne? Zikretmek. Bundan söz etmek, bahsetmek. Allah Teala'nın emir ve yasaklarını yani hala, helal ve haramı zikretmek. Bunlardan ne? Bunlardan söz etmek. İki, bizzat emri yerine getirmek ve yasaktan kaçınmak. İkincisi de ne? Bizzat emri yerine getirmek ve yasaktan Kaçınmak. Peki burada bu seride bütün bu saydığımız taksimatlar bu seride bu taksimatların hangi kısmı ele alınacak? Bakın burada kardeşler bu serimizde Allah-u Teala'yı zikir ile kast edilen ne bizim serimizde? Her türlü kısmı, çeşidi, şekli ve durumu ile birinci çeşit zikirdir. Bizim bu seride işte birinci çeşit. Zikir neydi o? Yani Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretme. İşte bizim işleyeceğimiz bu. Biz şimdi dersin başından beri taksimatlar ve kısımları belirttik. Ama bizim bu serimizde hem fayda vermiş olduk Allah'ın izniyle burada ilmi anlamda hem de kişinin bunu hayatında uygulaması anlamında ve bunun şuuruna varması anlamında hem de şimdi de beyan etmiş oluyoruz ne? Bizim bu serimizde eee Allah Teala'yı zikirle kastettiğimiz ne? Her türlü kısmı, çeşidi, şekli ve durumu ile birlikte birinci çeşit zikiridir. Ele alacağımız zikir. Yani Allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretmek. Şimdi tabir sahi ise şöyle bir başlık atabiliriz: Zikrin mertebeleri. Bu kul cihetinden mertebeleri ama. Bakın ne anlamda? Şimdi kardeşler, zikrin en faziletlisi, bakın, kalpten yapılan, kalpten yapılan dil ile söylenen ve azaların da gereğiyle amel ettiği zikirdir. Bakın bu ilim ehli kimselerin tabiri. O yüzden çok hoş bir tabirdir. Bakın zikrin en faziletlisi kalpten yapılan, dil ile söylenen ve azaların da gereğiyle amel ettiği zikirdir. Mertebelerin en faziletlisi. Sonra dil ile telaffuz sizin, sadece kalp ile zikir yapılan zikir ikinci sıradadır. Ondan sonra da kalbin zikri olmaksızın sadece dil ile söylenerek yapılan zikir gelir kardeşler. Ancak hem kalp hem de dil ile bir arada yapılan zikir kardeşler en mükemmel ve en üstün zikirdir. Neden? Çünkü bizim konumuz bu seriyle alakalı. Neden? Çünkü bizim konumuzda ne yok dedik? Diğer çeşitler yok. Hangi konuyu işleyeceğiz biz dedik? Allah-u Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretmek kısmını isteyeceğiz değil mi? O yüzden azalarla amel kısmını buna dahil etmiyoruz tamam mı? Yoksa mertebeler bakımından genel olarak biz zikri tüm yönüyle ele alsak en üstünü nedir dedik? Kalple yapılan, dille söylenen ve azaların da gereğiyle amel ettiği zikirdir. Birinci sırada gelir. İkinci sırada dil ile telaffuz etmeksizin sadece kalp ile yapılan zikir gelir. Sonra da ne gelir? Kalbin zikri olmaksızın sadece dil ile söylenerek yapılan zikir gelir. Ancak bizim konumuzla alakalı olan iki mertebe söz konusu. O da, o da ne? Ya hem kalple hem hem kalp ve dille yapılan ya da kalp olmaksızın dille yapılan. Mertebeler bizim konumuz için söz konusudur. O yüzden diyoruz ki bizim konumuz için söz konusu olan bu mertebelerin en üstünü hangisidir? Hem kalp hem de dille bir arada yapılan zikir en mükemmel ve en üstün zikirdir. Dediğim gibi tabii bu bizim ne? Bu bizim burada ele alacağımız allah Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretme konusunda geçerlidir. Yoksa tüm zikirleri ele alacak olursak yani tüm zikirler içinde en mükemmel olanı hangisidir? Dediğimiz gibi kalp zikrinin, dil zikrinin ve azaların zikrinin bir arada olmasıdır. Anladık mı burayı? Ancak bizim burada kastettiğimiz zikir az önce de belirttiğimiz gibi ne? Zikir çeşitlerinin ilkidir. Yani Allah-u Teala'yı isim ve sıfatlarıyla zikretmektir. O yüzden direkt olarak burada azaların dahil yoktur. Evet Allah'ı kardeşler allah Subhanehu ve Taala'yı zikretmenin önemi... Büyük ve derece çok yücedir kardeşler. Bunun şuurunda olmamız gerekir. Çünkü çünkü o daha önce geçtiği üzere kardeşler bu zikir daha önce geçtiği üzere dersinde başında söylediğimiz gibi hayatın ruhudur ve ruhun da hayat kaynağıdır kardeşler. Kalpler onunla huzur bulur. Gönüller onunla rahat eder. Çünkü allah Teala zikredilen bakın zikredilen anılan şeylerin en yücesidir. Yeryüzünde neler zikredilmiyor ki? Neler anılmıyor ki? Bu bilgisayar ne kadar güzel? Bu bardak ne kadar hoş? Bu meyveler ne kadar güzel? Bu kadın ne kadar güzel? Bu erkek ne kadar yakışıklı? Bu ne kadar muazzam bir ev? Bu insan ne kadar iyi? Bu insan ne kadar dürüst? Bu insan ne kadar hızlı koşuyor? Bu insan ne kadar ahlaklı? Neler övülmüyor ki yeryüzünde? Ama bakın kardeşler. Allah Teala bu zikir neden insanı kalbe gönül rahatlığına ulaştırır? Neden insanı huzura ulaştırır? Çünkü sen zikredilen, anılan şeylerin en yücesini anıyorsun. İnsan Allah Subhanahu ve Teala'yı ne kadar çok zikrederse kalbi de o oranda huzur bulur kardeşler. O yüzden bu nisbidir. Allah Teala ne kadar çok zikredilirse kalp o oranda o nispetli huzur bulur. Yumuşar ve Allah'a yaklaşır. Ancak o Allah'ı zikirden ne kadar uzaklaşırsa onun dışında kalan şeylere, insan ve cin şeytanlarına o kadar yakın olur. Bakın Es-Sahih'te ve diğer hadis kitaplarında geçen ve Ebu Musa'nın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bakın dikkat edin kardeşler aleyhissalatu vesselamın ifadesine methelüllezi yezkuru rabbehu vellezi la yezkuru rabbehu methelül hayyi vel meyyit Rabbini zikreden kişiyle zikretmeyen kişi ile ölü gibidir. Bakın diri ne, nedir diri? Hayat dolu olan, iş yapabilen, konuşabilen, görebilen, düşünüp tefekkür edebilen kimsedir. Ölü ise bunları yapamaz. Bunlar ölünün yapamadığı şeylerdir. O yüzden bu çok ince ince bir benzetmedir diyor ilmi ehli. İnsanların pek çoğu Allah'tan ve onun zikrinden uzak oldukları için bakın ilahi manada ve hikmetlerin birçoğu yani ilahi manada ve hikmetlerin birçoğu onlara ne? Onlara kapalı kalır. Birçok hikmetli şeyler vardır. Kalbin zikirden uzak olması için onun şuuruna varamaz. Ve bazen onları saçma zannederek küfre girer. Bazen onları gereksiz zannederek küçümser, küfre girer. Bunlar hep Allah'ın şeriatının hikmetini varamamaktan kaynaklanmaktadır. Bugün yeryüzündeki insanların Allah Subhanahu ve Taala'nın şeriatında olan tüm cüzler hangi cüzde olursa en küçüğünden en büyüğüne kadar hangi cüzde olursa olsun Bazıları tarafından küçümsemelerinin, bazıları tarafından alaya alınmasının veya bazıları tarafından bir anlam verilememesinin, bazıları tarafından küfredilmesinin vesaire, hepsinin en büyük sebeplerinden bir tanesi nedir? Allah Subhanahu ve teala'nın hikmetini anlayamamaktır. Allah bazen bir şeylerin hikmetini verir, anlatır. Ama insanlar hikmetini anlayamadığı için birçok eleştiriler yönetirler buna. Hikmeti anlayamamanın en büyük sebebi de Allah Subhanahu ve Teala'ya zikirden gafil olmaktır. Bu kimseler bu tür kimseler kardeşler kendileri dışındakilerin ki biz bunlara diri diyelim. Bunlar çünkü ölü sınıfındadır. Aleyhissalatu vesselam öyle vasıflıyor. İşte bu kimseler bu hikmeti anlamayan, hikmetlerin çoğu birçok kendilerine kap kapalı kalan bu kimseler kendileri dışındakilerin yani kim dirilerin Tıpkı gündüzün ortasındaki güneş gibi net bir şekilde gördükleri şeyleri inkar ederler ve ona karşı çıkarlar. Allahı zikrettikten dolayı Allah'ın basiretini açtı, Allah'ın ona hikmet verdi. Allah سبحانه و تعالى diyor yutil men yaşa, dilediğine hikmeti verir. İşte bu diri insanların aynı güneşi apaçık göründüğü gibi gördüğü meseleleri göremezler. Kapalı kalır onlara. Bunun sebebi de Allah'ın zikrinden gafil olmalarıdır. Evet. Şimdi kardeşler biz e, Allah'ın kelamı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri içerisinde zikrin faziletlerini açıklayan ve onu öven birçok ne? Ayet ve olduğunu görüyoruz. Birçok ayet ve vardır. Şimdi bunların hepsini burada saymak e, cidden uzun sürer. Ancak bu konuda şunları belirtmek yeterlidir kardeşler. Bakın Allah Teala Kendisini çokça zikredenleri övmüştür. Kendinin zikredilmesini emretmiş, samimi müminlerin onu zikredenler olduğunu ve ne ticaretin ne de alışverişin onları zikirden alıkoymadığını bildirmiş ve iman ehline hiçbir meşgalenin kendilerini Allah'ı zikirden alıkoymamasını emretmiştir. Bakın Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki Ya eyyühellezine aminu. Lâ tulhikum emvâlukum ve lâ evlâdukum an zikrillah ey iman edenler. Mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikirden alıkoymasın. İşte demek ne kardeşler? İman ehli olan olanlar işte bunlardır. Allah Teala kulun her halinde Rabbini zikretmesi gerektiğini bildirmiştir ve şöyle buyurmuştur kardeşler. Ellezîne yedkurûne Allâhe kıyâmen ve ku'ûden ve alâ onlar yatakta, onlar ayakta dururken, otururken ve yanları üzerine yatarken her hallerinde Allah'ı zikrederler. Zira kardeşler dille, kalple veya hem kalp hem de dille zikir yaparken bu zikir azaların ameli olarak bu zikre ortak olmasını gerekli kılmaz. Bakın, dille, kalple, veya hem kalp hem de dille zikir yaparken bu zikir kardeşler bakın azaların ameli olarak bu zikre ortak olmasını gerektirmez. Bu zikre ortak olmasını gerektirmez. Ancak bunun aksi geçerli değildir. Çünkü azaların ameli kalbin de kendisine katılmasını gerektirir. Bakın. Bakın. Bir daha tekrarlıyorum. Dille veya kalple. Dille kalple veya hem kalp hem de dille zikir yaparken yapılan bu zikir azaların ameli olarak bu zikre ortak kılmasını gerektirmez. İlla azaların da buna dahli olmasını zorunlu kılmaz. İlla azalar da olacak diye bir zorunluluk yoktur. Ancak bunun aksi geçerli değildir. Yani azaların ameli varsa kalbin de kendisine katılması gerekir. Anladık mı bu ince noktayı? Çünkü azaların ameli yapılırken eğer kalp buna katılmazsa o amel amel olmaktan çıkar. Yani tabir sahihse bir insan yaptığıyla azal, e, e, eğilip kalkarsa spor amaçlı kalbi buna dahil olmazsa o, namaz yerine geçmez mesela örnek verecek olursak. Bakın şuraya da dikkat edin. Şöyle de bir malumat var kardeşler. Her ne kadar zikir, duadan daha faziletli olsa da. Bakın, her ne kadar zikir, duadan daha faziletli olsa da. Biz hangi zikirden bahsediyoruz? Bu siyakta, bu seride işlemek istediğimiz zikirden. Biz onlardan konuşuyoruz şu anda. Her ne kadar zikir bakın. Duadan daha faziletli olsa da zikir ve dua arasında telazum yani ayrılmaz bir bağ vardır. Bakın bunun içindir ki kardeşler İmam Tirmizi ve başkalarının Cabir İmni rivayet ettikleri bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bakın. En faziletli zikir la ilahe illallah ve efdalut duai elhamdülillah. En faziletli zikir la ilahe illallah'tır. Bakın. En faziletli dua da elhamdülillah'tır. Aleyhissalatu vesselamın ifade etmiş oldukları ibareyi görüyor musunuz? Kardeşler? En faziletli zikir la ilahe illallah'tır. En faziletli dua da Elhamdülillah'tır. Halbuki Elhamdülillah Allah-u Teala'yı nedir? Bir zikirdir değil mi kardeşler? He? O yüzden bakın ilim ehli ne demiştir? Her ne kadar zikir duadan daha faziletli olsa da zikir ve dua arasında ayrılmaz bir bağ yani bir telazüm söz konusudur. Seslendirme yönüyle ancak bakın seslendirme yönüyle zikir hem dua olarak hem de zikir olarak adlandırılır. Bakın Seslendirme yönüyle seslendirme yönüyle zikir hem dua hem de zikir olarak adlandırılır. Deril az önce okuduğum nas. Bakın ilim ehli diyor ki tekrarlıyorum. Seslendirme yönüyle zikir hem dua olarak hem de zikir olarak adlandırılır. O yüzden az önce söylediğim rivayet İmam Tirmizî'nin ve başkalarının Cabir İbni Abdullah'tan rivayet ettikleri ve Vesselam buyuruyor ki en fazıl zikir la ilahe illallah ve en fazıl elhamdülillah. En faziletli zikir la ilahe illallah'tır, en faziletli dua da elhamdülillah'tır. Ne dedik? Halbuki elhamdülillah deney Allah Teala zikretmektir. Allah'ı zikretmek, ona hamd etmek, onu tesbih etmek, ona tekbir getirmek ve la ilahe illallah demek de ne duaya dahildir kardeşler. Bakın. Allah'ı zikretmek, ona hamd etmek, onu tesbih etmek, ona tekbir getirmek ve la ilahe illallah demek de dua, duaya dahildir. Şöyle ki insan bakın dikkat edin. Şöyle ki insan Allah-u Teala'yı sahip olduğu en güzel zatî ve fiili sıfat veya en güzel zatî ve fiili sıfatları ve en güzel isimleri içermeleri sebebiyle övgü ve tazim dolu sıfatlarla ne yapar? Zikreder. Çünkü insanı buna sevk eden şey ona duyduğu ne? Sevgidir. Bu sevgide Allah Taala'nın kullarına geçmişte lütuflarda bulunması ve gelecekte de lütuflarda bulunacak olması dolayısıyladır, kardeşler. Bu nedenle de insan bu tür zikirlerle Allah'ı zikrettiği zaman dikkat edin, sanki Allah Taala'dan daha fazla lütuf istemiş olur ki, bu da dua'nın en faziletli olanlarındandır. İşte bu bap'tan dolayı zikir dua'dan üstündür. Çünkü zikreden kişi aynı zamanda ne? Bu türlü zikirlerle Allah, sanki Allah Teala'dan daha fazla lütuf istemiş olur ki bu da duanın en faziletli olanlarındandır. Bakın ileri gelen kimseler ve büyük şahsiyetler sadece istemekle vermedikleri şeyi, sadece istemekle vermedikleri şeyi şiir şiirle mesela mesela şiir, şiirle övü, övüldüklerinde verirler. Eski krallar gibi. İstediğinde sadece bir isteme hiyetinde vermez ama şiirle övüldüğünde verirler. Eski eski krallar. Bu beşer hakkında yerilen kötüm kötü bir durum olmakla beraber Allah Teala hakkında ne? Övülen bir şeydir. Bakın. Allah Subhanahu ve Teala ibadet edilir. Allah Subhanahu Teala ve verir. Bazen kişi ibadet etmez. ister yine Allah subhanahu wa ta'ala verir. Ama nice insanlar vardır. Nice melikler, ileri gelen insanlar vardır. Sadece istemekle vermedikleri şeyleri şiir ve nesirle mesela övüldükleri zaman verirler. İşte o yüzden bu olay beşer hakkında ele alındığında yerilen, kötülen, kötülen, yerilen, kötü kabul edilen bir durum olmakla beraber Allah ta'ala ta hakkında onun meşru kıldığı şekliyle olması şartıyla övülen iyi bir şeydir, iyi bir durumdur. Çünkü bakın, insanlar kendi çıkarları için verirler. Ayrıca onların övgüleri, insanların birbirlerine övgülerinin çoğu aşırı ve yalandır. Bir şey verilmesi için yapılan övgülerin çoğu aşırı ve yalandır. Üstelik bu sözleri söyleyenler, yani onu met söyleyenler ve methedenler Allah'ın kulları üzerindeki hakkına ulaşmaktan, ne? Yani onu dillendirmekten acizdirler. Allah'ın kulları üzerindeki hakkını ulaşmaktan, onu dillendirmekten acizdirler. Zira en yüce sıfatlar Allah Sübhanahu ve Teala'ya aittir. İnsana bakın, zikri ve duası sebebiyle verilen her nimet Allah Taala'nın adaleti gereğince lütfedilen nimetlerdendir kardeşler. Allah Taala'nın mahlukatı hakkındaki adaleti kendisinden istememiş olsalar bile onlara hak haklarını vermektir. Allah Subhanahu ve Teala'nın adaleti kendisinden istenmemiş olsalar bile onlara haklarını ne? Onların onlara haklarını vermektir. Çünkü bu bakın İbn diyor ki çünkü bu rububiyetin bir gereğidir. Rububiyetin bir gereğidir. Ancak insanların yönetimini üstlenen Beşer hükümdarlarının durumu bunun aksinedir. Zira onların verip vermedikleri, onların verip vermemeleri kendilerine yapılan itaat ve övgüler oranındadır. Anladık mı kardeşler? Bakın Bunlar çok önemlidir. Tirmizi ve diğer hadis kitaplarında Muhammed İbni İsmail, o da Şihab İbni Abbad El Abdi, o da Muhammed İbni El Hasan İbni Ebi Yezid El Hamedani, o da Amr İbni Kays... O da atiye Kanadil, Ebu Sa'id el hudriden rivayet edilen bir hadiste Ali, sallatu ve sallam buyuruyor ki: "Yakûlû Rabbû, azze ve jalla, menşâlêhu l-Qur'ânû ve zikri, menşâlêhu l-Qur'ânû ve zikri, an mäsâlê a'tiyyûtu afdâl ma Yüce Allah şöyle buyurdu: "Kuran okumak ve beni zikretmekle meşgul olmaktan dolayı benden bir şey istemeye fırsat bulamayan, bakın." Kur'an okumak ve beni zikretmekle meşgul olmaktan dolayı benden bir şey istemeye fırsat bulamayan kimseye ben isteyenlere verdiklerimden daha üstünlü veririm. Kur'an okumak ve beni zikretmekle meşgul olmaktan dolayı benden bir şey istemeye fırsat bulamayan kimseye ben isteyenlere verdiklerimden daha üstünlü veririm. Şimdi bu, bu hadis birkaç tarikten rivayet edilmiş kutsi bir hadistir. Ancak bu tariklerin hepsi illetlidir. Bununla birlikte illetli olmakla birlikte seleften bazılarından sahih ve mevkuf olarak da rivayet edilmiştir. Tirmiz ve Darimi bu hadisi Muhammed bin e, el Hasan o da Amr bin Kays o da Atiyye kanalıyla Ebu Sayyid el Hudri'den rivayet etmiştir. Ebu Sayyid el Hudri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Men şeğalehu zikri an meselati" Beni zikretmekle meşgul olmaktan dolayı benden bir şey istemeyi fırsat bulamayan kimseye ben isteyenlere verdiklerinden daha üstünü veririm. Şimdi her ne kadar Muhammed bin El Hasan bu hadisin rivayetinde teferrüt etmiş yani tek kalmış olsa da hadisin manası doğrudur kardeşler. Tirmizi, İmam Tirmizi bu hadis için Hasan'da garip bir hadistir diyerek bu hadisin illetli olduğunu ifade etmiştir. Ebu Hatim de cerh Ebu Hatim de Muhammed bin el hasenin teferrüdü yani tek kalması sebebiyle bu hadisin illetli olduğunu söylemiştir ki onun hadisinin mutabii de yoktur. El Ukeyli deneyi hadisin illetli olduğunu söylemiştir. Fakat hadis ne? Hadisin bu hadisin birkaç şahidi vardır kardeşler. Nitekim Taberani ve başkaları bu hadisi Safvan bin Ebi Ebi Sahba o da Buhari'den, o da Salim bin Abdullah İbn Ömer'den, o da babasından, o da dedesi kanalıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kutsî hadis olarak rivayet etmiştir. Bu hadisin isnadında Safvan bin Ebi Sahba vardır ki o da ne? O da meçhul, o da meçhul bir rabidir. Es Sahba Yine bu hadis Cabir ibn Abdullah'dan da rivayet edilmiştir. Nitekim işte Beyhaki, Onuşu Abul İman'da Dahhak, o da Yezid ibn-i Hümeyr, o da Cabir ibn Abdullah kanalıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kudsi hadis olarak rivayet etmiştir. İşte bu hadiste de Dahhak tef tef tef teferrüt etmiştir ki yani tek kalmıştır ki o da Bukhari ve başkalarının dediği gibi ne? Hadisleri münker olan bir ravidir vesaire. El-Kudai'de aynı e, aynı hadisi Müsnedü Hatta Dahak'tan, o da Ebu Zübeyir'den, o da Cabir İbni Abdullah kanalıyla rivayet etmiştir. Yine bu hadisi Ebu N'aym el-Hilye'de Ebu Müslim Abdurrahman İbni Vak e, Vakıt'tan gelen e, bir tarikle Huzeyfet Yemen'den rivayet etmiştir. Ancak Abdurrahman İbni Vakıt, Sufyan İbni Uyeyne, o da Mansur, o da Rıbi'i, o da Huzeyfet Yemen kanalıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiği bu kutsi hadisin rivayetinde ne? Teferrüt, teferrüt etmiştir. Ayrıca Muhammed e, ayrıca Abdurrahman ibni Waqt e, neredeyse hiç hiç tanınmayan ne hiç tanınmayan bir ravidir. Fakat bu hadisi İbn bir Şeybe Amr ibni Murra kanalıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sahih isnatla ancak ne? mürsel olarak rivayet etmiştir. Beyhaki'nin Şuabü'l-İman'da ve Abdur -Rezak el musannafta farklı tariklerle Muhammed ibni el-Haris'ten sahih bir isnatla mevkuf olarak ne rivayet ettikleri şu kutsi hadis deney onu desteklemektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, beni zikretmekle meşgul olmaktan dolayı benden bir şey istemeye fırsat bulamayan kimseye ben isteyenlere verdiklerimden daha üstününü veririm. Evet kardeşler. Kardeşler duanın kabul olmasına vesile olan şeylerden birisi, bakın duanın kabul olmasına vesile olan şeylerden biri, Dua etmeden önce Allah Teala'yı zikretmek ve onu celal, cemal ve azamet sıfatlarıyla anmaktır. Bu da zikrin duadan daha üstün olduğunu ne? Zikrin duadan daha üstün olduğunu göstermektedir. Anladık mı sebeplerden biri de. Çünkü zikir içinde hem zikri hem de duayı barındırır. Çünkü zikir içinde hem zikri hem de duayı ne yapar? Barındırır. Dolayısıyla o hem duadır hem de ne? Hem de daha fazlasıdır. Bakın, duanın zikri içermesi ise böyle değildir. Duanın zikri içermesi ise böyle değildir kardeşler. Zira insan Allah Teala'ya dua ettiği sırada zımnen onu zikretmiş olur. Zımnen. Çünkü o ellerini kaldırıp Allah Teala'ya dua ettiği zaman Allah Teala'nın işten gören, her şeye gücü yeten olduğuna yine bunlardan başka duasında Allah Teala hakkında kullandığı kemal celal ve cemal sıfatlara sahip olduğuna ne yapar? Kul inanır. Zikir, dua ve Kur'an kıraati Zikir, dua ve Kur'an kıraati kardeşler. En faziletli amellerdendir. Kur'an kıraati de ne? Bakın Kur'an kıraati de Allah Teala'ya veya Allah Teala'yı zikre dahildir. Hatta Hatta bizzat o Allah'ın zikridir. Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ Hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olan da elbette biziz. Zikrin bir kısmı aslı Kur'an'da olan zikirlerdir ki bakın buraya dikkat edin şimdi kardeşler. Zikrin bir kısmı aslı Kur'an'da olan zikirlerdir ki bunlar en faziletli zikirlerdir. Bakın zikrin bir kısmı vardır ki aslı Kur'an'da olan zikirlerdir. İşte bunlar en faziletli zikirlerdir. Bu nedenledir ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet ibn Hanbel'in müsnedinde Süfyan'dan, o da Se Seleme ibn Kuhelden o da Hilal İbn es o da Semura kanalıyla rivayet ettiğinde ettiğine göre e, bakın şöyle buyurmuştur. Bakın, "Efdalul ba'del Kur'ani arbaun ve hiye minel Kur'ani. La yedurruke bi ayyhin Allahu ekber." <gülüyor> Kur'an'dan sonra en faziletli sözler dört tanedir ki onlar da Kur'an'dandır. Zikretmeye bunlardan hangi biriyle başlamanda veya zikretmeye bunlardan herhangi biriyle başlamanda bir mahzur yoktur. Bu zikirler şunlardır. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah ve allahu akbar. Bu İbn-i Hibban'da da var. Müslim'de bazı eksik lafızlarda, lafızlarla da ne? Bu rivayet mevcut. Bakın bunların tamamı Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an'dandır. Bunların tamamı Allah Teala'nın kelamı olan Kur'an'dandır. O yüzden aleyhissalatü vesselam ne diyor? Efdalül kelami ba'del Kur'an'i erba'un. Bakın. Kur'an'dan sonra Kur'an'dan sonra dikkat edin. Efdalül <gülüyor> kelami ba'del Kur'an'i erba'un. Kur'an'dan sonra en faziletli kelam dört tanedir. Subhanallah ve elhamdülillah ve la illallah, allah Ekber. <gülüyor> Halbuki bunlar da Kur'an'dan. Bunların tamamı Allah Teala'nın kelamı olan Kurandandır. Fakat fakat bunlar dikkat edin. Tek başlarına Allah kelamından oldukları akılda bulundurulmaksızın fakat bunlar tek başlarına bu ifadeler, spanalar, hamdüllah öleylaylal Allah ifadeleri, tek başlarına Allah kelamından oldukları akılda bulundurulmaksızın söylendikleri zaman Mutlak zikir kapsamına girerler. Sadece zikir kapsamına girerler. Mutlak zikir kapsamına. Ancak insanın bu zikirleri onların Allah-u kendisiyle konuştuğu Kur'an'dan olduğunu aklında bulundurması durumu bunun dışındadır. Ancak insanın bu zikirleri... Onların Allah Teala'nın kendisiyle konuştuğu Kur'an'dan olduğunu aklında bulundurması durumu bunun dışındadır. Bakın nitekim Allah Teala'nın şu sözünün zahirinden anlaşılan da budur. Hiç şüphesiz ki o zikri yani Kur'an'ı biz indirdik. Onu koruyacak olan da biz. Allah Teala'nın kelamı, konumu, mükemmelliği Diğer kelamlardan farklı ve seçkin oluşundan ayrıca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an'dan sonra en faziletli sözler dört tanedir sözünden dolayı ezberlenmeyi hak etmiştir bu sözler. Zira kardeşler Kur'an'ı ezberlemekle zikir deney ezberlenmiş olur. Kur'an'ı ezberlemek Kur ezberlemekle zikir deney ezberlenmiş olur. Fakat, bakın fakat, mücerret zikri ezberlemekle Kur'an ezberlenmiş olmaz. İnsan Kur'an'ı ezberledikçe ezberlemekle ne olur? Zikri ezberlemiş olur aynı zamanda. Ama mücerret zikri ezberlemekle Kur'an'ı ezberlemiş olmaz. Yani bir insan zikir etmek için, ben la ilahe illallah, elhamdülillah, allahu ekber, bunu mutlak zikir kapsamında ezberleyin dediği zaman bu insanın yaptığına Kur'an'ı ezberlemek... Denmez. Veya Kur'an'dan ezberlediği anlam denmez. Ama kişi Kur'an ezberlediği zaman, Kur'an içinde de bu ifadeler geçtiği zaman bu adama ne denir? Bu adam Kur'an'ı ezberledi. Aynı zamanda ne? Bu zikirleri ezberlemiş oldu. O yüzden ne diyoruz? Zira Kur'an'ı ezberlemekle e, fakat mücerred zikri ezberlemekle Kur'an ezberlenmiş olmaz. Çünkü ikincisi yani zikir birincisine yani Kur'an'a ne? tabidir kardeşler. Bu kelimelerin Kur'an'dan sonra sahip olduğu fazilet, Allah'ı zikretmenin kendisine has yüce yüce bir mertebesi olduğunu gösterir. Bu kelimelerin Kur'an'dan sonra sahip olduğu fazilet, Allah'ı zikretmenin kendine kendine has yüce bir mertebesi olduğunu gösterir. Veler ki bu kelimeler tilavet amacıyla değil de sadece zikir kabilinden söylenmiş olsa bile. İşte bu mutlak ifade kardeşler. Yani Kur'an'ın diğer zikirlere üstünlüğü bakın dikkat edin. Kur'an'ın diğer zikirlere üstünlüğü cins yani tür yönünden bir üstünlüktür. Bakın Kur'an'ın diğer zikirlere üstünlüğü cins. Yani ne? Tür yönünden bir üstünlüktür. Yoksa her zaman ve her mekanda geçerli, mutlak bir üstünlük değildir. Her zamanda ve her mekanda geçerli, mutlak bir üstünlük değildir. Bakın bu, bu ifade önemli. O yüzden tekrarlıyorum. Kur'an'ın diğer zikirlere üstünlüğü cins yönünden üstünlüktür. Ama buna rağmen, yani Kur'an'ın diğer zikirlere üstün olmasına rağmen her zaman ve her mekanda geçerli, mutlak bir üstünlük değildir. Zira Kimi zaman allah Talanın kelamından olmayan bir zikri yapmak daha faziletli olur. Bazen öyle bir hal ve durum olur ki, öyle bir hal zaman ve durumda olursun ki, o hal zaman ve durumda Allah'ı zikretmen, Allah'ın kelamını okumandan daha üstündür. O yüzden ne diyoruz? Diyoruz ki zira... Kim zaman allah Teala'nın kelamından olmayan bir zikri yapmak daha faziletli olur. Mesela hadislerde gelen sabah, akşam ve gece zikirleri gibi. Bu, kardeşler, vakit yönünden Kur'an'dan faziletli olan zikri örnektir. Vakit yönünden. Mesela hal ve konum açısından ele alacak olursak, Kur'an'dan daha faziletli olanlara örnek verelim. Hal ve konum açısından, vakit açısından verdik. Hal ve konum açısından örneklere mesela rükû halinde, secde halinde veya helaya giderken yapılacak zikirler. Düşünün, rukudu okuyamazsın Kur'an. Anladık mı kardeşler? Halbuki Subhanallah'ın kendisi Kur'an'dandır. Kur'an'da ayettir Allah'ın Allah kendisi mesela. mesela o yüzden kardeşler bakın buraya dikkat edin dedi ki kimi zaman Allah Teala'nın kelamından olmayan bir zikiri yapmak daha faziletli olur dediğimiz gibi mesela hadislerde gelen sabah akşam ve gece zikirleri gibi bu vakit yönünden Kur'an'dan faziletli olan zikiri ne? bir örnektir hal ya veya konum açısından Kur'an'dan daha faziletli olanlara Örnek ise mesela ruku halinde, secde halinde. Helaya ve eve giderken yapılan zikirler mesela. Böyledir. Kısaca Kur'an kıraatinin yasak olduğu yerlerde zikir yapmak daha faziletlidir. Mesela ruku ve secdelerde gibi. Secdede olma gibi. Nitekim Müslim sahihinde ve başkaları İbn Abbas'tan İbn Abbas'ın şöyle dediğini ne? rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında Kapısında bulunan ne yaptı? Perdeyi açtı. O esnada insanlar Ebu Bekir radıyallahu arkasında namazda saf olmuş haldeydiler. Namaz bitince şöyle dedi. Ey insanlar şu bir gerçek ki Müslümanın gördüğü yahut ona gösterilen salih rüya dışında peygamberliğin müjdelerinden hiçbir şey kalmamıştır. Şunu bilin ki bana ruku ve secde halinde Kur'an okumam kesinlikle yasaklandı. İşte bu halde Tabii ki zikretmek Kur'an'dan daha faziletlidir. Kur'an okumaktan daha faziletlidir. Bilakis burada yasaktır. Bu sebeple diyor Aleyhisselatü Vesselam Rükuda Allah'ı tazim edin. Sübhanerabdiyelazim. Secdede ise dua etmeye gayret gösterin. Zira secde halinde yapacağınız dua kabul olmaya ne? Daha layıktır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an kıraatinin yasak olduğu yerlerden biri de mesela ne? Kabristanlıktır. Zira Müslümin suheil. O da babası kanalıyla Ebu Hureyla'dan rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? La تجعلوا بيوتكم مقابر لا تجعلوا بيوتكم مقابر. İnne'ş şeytane yenfiru mine'l beyti'l lezi tuqra fihi suretu'l bakara. Evlerinizi kabristana çevirmeyin. Hiç şüphesiz şeytan içinde Bakara suresinin okunduğu evden kaçar. Yine İmam Ahmed Terimizi ve başkalarının Amr İbni Yahya o da babası kanalıyla bu Said el-Hudri'den rivayet ettiği bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuştur? El ardu kulluha mescidun illel maqbarata vel Kabristan ve hamam dışı veya kabristan ve hamam hariç yeryüzünün tamamı ne? mescittir Mesciddir. Kabristan ne namaz kılma yeri ne de Kur'an okuma yeridir. Kabristan'da Kur'an okumak caiz değil. Orada faziletli olan zikir yapmaktır. Ne yaparsın? Dua vardır. Selamun aleyküm ehli mümin ve İşte bu sayılanların dışında kalan durum ve yerlerde, bu sayılanların dışında kalan durum ve yerlerde Kur'an ve Kur'an dışındaki zikir övülen bir makam veya meziyet olması açısından fazilet ve üstünlükte nedir? Ortaktır kardeşler. Ve her ikisi de Allah Taala'nın şu ayetinin kapsamına girer. Ela bezikrillahî Tatma kulub. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Zikrin fazileti nedeniyle kardeşler, zikrin fazileti nedeniyle zikir yapan kimsenin zikir yapacağı sırada abdestli olmasını meşru kılmıştır. Bu ise, yani abdestli olmak ise ancak faziletli ameller için geçerli olan bir husustur. Bu da zikrin faziletine bir örnektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? İnni Kerihtu, en ezkurallaha illa ala tuhrin. Şüphesiz ben abdestsiz olarak Allah Azze ve Celle'yi zikretmeyi ney? Kerih gördüm, hoş görmedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ruku ve secde halinde Kur'an okumasını yasaklamasına gelince bakın bazı alimler bir ee, tabir sahihse bir fayda belirtiyorlar. Bakın kardeşler son olarak sözlerim. Bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ruku ve secde halinde Kur'an okumasını yasaklamasına gelince bunun nedeni şudur diyor bazı mehli. Bakın dikkat edin ilmihallerin söylediklerini. Ruku ve secde kardeşler Allah Taala'ya karşı bir tevazu ve boyun eğme göstergesidir. Dolayısıyla da böyle bir konumda Allah'ın kelamından bir şeyin okunması uygun düşmemektedir. Çünkü orada boyun eğme yere doğru alçalma Olayı söz konusudur. İşte böyle bir durumda bakın Allah kelamından bir şeyin okunmaması uygun düşmektedir diyor İlmehli. Kur'an'ın ise kıyamda yani ayakta okunması daha münasiptir. Zira insan zira insan önem verdiği şey için ayağa kalkar. Bununla birlikte zikir yapmak ve Kur'an okumak her halükarda nedir? Bununla birlikte Kur'an okumak ve zikir yapmak her halükarda faziletlidir. Söylenen Yerler mekanlar dışında. Bizim burada konu edeceğimiz zikir inşallah bizim bu ders serisinde. Sabah ve akşam zikirleri ile ilgili olan ve gün içerisinde insanın ihtiyaç duyduğu zikirler olacak. Yoksa işte gündüz ve gecede yapılacak olan mesela işte namaz zikirleri ve benzeri gibi bütün zikirler konumuza dahil olmayacaktır. Aynı şekilde ay, yıl ve benzeri gibi belli zamanlarda yapılan mesela haç ve umre zikirleri, oruçlunun iftihar anındaki zikri, ee, evlerini tebrik etme ve ona dua etme gibi zikirler de konumuza dahil değildir. Çünkü bunlardan ne? Söz etmek çok uzun sürer. Bizim serimizde insanın günlük yapacağı, günlük hemen her gün yapacağı, her gün e, e, iştigal ettiği meselelerle alakalı zikirleri de beyan etmek olacaktır bu serinin sonlarına doğru. O yüzden bütün bunların hepsini işte bu ay, yıl ve benzeri gibi belli zamanlarda yapılan işte dediğimiz gibi haç, oruçluğunun iftar anındaki zikri, evlerini tebrih etmek gibi bu zikirler ney Konumuza dahil olmayacaktır. Çünkü dediğimiz gibi bunlardan söz etmek uzun sürer. Zira Allah Teala sabah, akşam kuşluk vakti ve akşam üzerine kendisinin zikredilmesini emretmiştir. Günlük şey bu anlamda da önemlidir sabah akşam kuşluk vakti vesaire akşam üzeri kendisini zikretmesine emretmiştir. O yüzden biz bu bağlamdan yola çıkarak günlük yapılacak şeyleri alacağız. Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Vesbih bi hamdi rabbike qabla şemsi ve qabla ghurubiha ve min güneş doğmasından önce de, batmasından önce de Rabbini övgüyle tesbih et, gecenin bir kısım saatleriyle gündüzün iki ucunda da Rabbini tesbih et ki sen Allah'tan hoşnut olasın, Allah'ta sende. senden. Yani bu her vakit zikret demektir gün içerisinde. O yüzden biz de gün içerisinde yapılan zikirlere önem vereceğiz bu seride. Öyle ilerleyeceğiz. Yine Allah Subhanahu ve teala ne buyurdu? وَسَبِّحْ Rabbike qabla قَبْلَ تُلُوءِ ve qabla مَغْرِبًا Güneşin doğuşundan önce, batışından önce de Rabbine hamd ile ne yap? Tesbih et. Bak hep Allah Subhanahu ve teala gün içinde yapılacak şeylere vurgu yapıyor. İn Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? Sabah akşam Rabbini ne yap? Tesbih et. Bak hep günlük zikirlere tabir sayısı burada ne var? Vurgu var. Evet dediğimiz gibi inşallah serimize devam edeceğiz. Ee, önümüzdeki dersten, derste birlikte. Dediğimiz gibi e, bu tabir sayısı bir mukaddime de olmuş oldu. Zikirlerde say sayı meselesi, mutlak ve mukayyet zikirler, Sabah ve akşam zikirleri ve bu sabah ve akşam zikirlerinin vakti ve bu meselelerdeki alimlerin ihtilaf bazı ihtilafları ve ihtilaflar arasındaki ilmi münakaşalar tezbih kullanma meselesi ve günlük zikirlerin e, ne olduğunun beyanı şeklinde vesaire inşallah e, serimize devam edeceğiz Allahu alem asallahu ala nabiine muhammedin walahi ve ashabihi